Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Sevengül Sönmez. Merhaba. Hoş geldiniz Sevengül. Sevengül hem eski bir Açık Radyo programcısı, aynı zamanda da yazar, editör, araştırmacı, edebiyat incelemecisi birçok vasfı var kendisinin ve bunlardan... Birisi de uzun yıllardır kendisinin Sabahattin Ali ile ilgileniyor olması. Bugün Sevengül'le yeni baskısı yapılan A'dan Z'ye Sabahattin Ali'yi kitabını vesile edinerek hem bu kitaptan bahsedeceğiz hem de biraz Sabahattin Ali'den bahsedeceğiz. Şimdi şey çok önemli Sevengül sen de biliyorsun Türkiye'de ee, yazarların külliyatlarının ortaya çıkarılması, yazarlarla ilgili e, hani artık kritikleri de geçtim. Düzgün biyografilerin yazılması, e, onların eserlerinin doğru dürüst bir şekilde yayınlanması, bir araya getirilmesi. E, bunlar neredeyse son beş yılda ivme kazanan şeyler oldu. Senin de Sabahattin Ali ile ilgili, tanrısı da Said Faik de var, <Gülüyor> şimdi Yaşar Kemal sanırım. <Gülüyor> Ee, çalışmaların devam etti ama en çok sanırım Sabahattin Ali ile uğraştın evet, sanırım <gülüyor> son e, 16 yıldır hayatımda her gün Sabahattin Ali için bir şey yaptım <gülüyor> ne güzel ee, peki bu A'dan Zeyi Sabahattin Ali'nin ikinci baskısı bu kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Bunun neden daha... E, ben ilk halini biliyorum. Hı hı. bayağı küçük bir şeydi. Kitaplığın A'dan Z'ye kısımları vardı. Bir de sayfa Fahin... Yok, sayfayın... şey, şey Sabahattin de büyüktü. Hı hı. Yine o da 500 sayfaydı. Hatta bu hı. öncekine göre sayfası azaltılmış gibi görünüyor ama içeriği genişletilmiş bir baskı. Şey sayfa, kullanılan evet. sayfayla hı hı. alakalı bir şey. Peki mesela böyle bir kitabı niye hazırlama gereği duydun? Biz bu kitapta neler bulacağız... Ee, ne gibi bir yöntem izledin? Ee, neler yaptın? Bu nasıl aklına geldi? Biraz bunun bize macerasını anlatabilirsen. Hı hı. Ee, kitabın ilk baskısı 2009'da yapıldı. Ee, o dönemde e, A'dan Z'ye diye bir diziler hı hı. aslında bir evet, kitaplar bütünü, evet bir kitaplar bütünü düşünülmüştü yapı kredide. E, de dört kitap yayınlandı... ...ikisini ben yazdım... ...o da biraz <gülüyor> garip oldu ama... E, a, şey ...Abidin Dino e, ve e, Nazım Hikmet var... E, ...Sahit Faik ve e, Sabahattin Ali... E, ...o dönemde... Işte, e, ...Yahya Kemal e, de hazırlanıyordu... ...o başka bir formatta e, yayınlandı daha sonra... E, ...Ahmet Ham Tanpınar da vardı... ...hazırlananlar arasında... ...A'dan devam eden bir dizi olmadı... Ee, i̇şin doğrusu dizinin formatı zaten baştan belirlenmişti ya, ama bir hı hı. asiklopedik formattı. Ee, ben e, o nedenle işte Sabahattin Ali'yi anlatabilecek e, maddeleri alt altı sıralayarak başladım. işte bütün hı hı. E, zaman dilimi içinde. E, tekrara düşmek e, tehlikesi de var. Çünkü A, A'dan Z'ye yaptığınız bir şeyde işte... Adını anlatırsınız sonra soyadına geldiğinizde kaçınılmaz olarak adıyla ilgili bir şey anlatırsınız ya da işte e, e, ölümünü anlatıyorsunuz ölümünün soruşturulmasıyla ilgili bir şey yazdığınızda ya da kitapların toplatılmasıyla ilgili bir şeyler davaları yaz, yazıyorsunuz bu sefer e, davaların sonuçları ölümünde bir parçası haline geliyor e, bu tekrara düşme ihtimali baya e, beni korkutmuştu başlangıçta o yüzden bu formatta bir tek bu kitapta olan bir değişiklik yaptım. Önce e, kitabın başına Sabahattin e, yaşamını kronolojik olarak yerleştirdim. Böylece kitabı eline alan kişi, yani 1907 ile 1948 arasında Sabahattin Ali neler yapmış, e, işte hangi tarihte nerede, e, ya da hangi zamanda başına ne iş gelmiş, e, hangi kitabı yayınlanmış, bunu takip edebiliyor. Bir de e, maddelerin sonuna, ...ilişkili olan diğer maddelere dair göndermeler yazdım. Yani Berlin maddesini okuyorsunuz diyelim ki... ...Şasabahattin işte Berlin'e ne zaman gitmiş, orada ne yapmış, ne etmiş... E, ...ya da işte ne tür dostluklar e, kurmuş. E, maddenin sonunda e, Kürt Mantolu Madonna maddesine bakmasını da öneriyorum. E, ya da Potsdam'a da bakmasını... E, ...ya da Almanca öğretmenliği ile ilgili bir maddeye bakmasını da öneriyorum. Bu... Ee, okuru e, yönlendiren bir e, şeye döndü. Okuma e, hani, labirentine. Evet. Yani biraz böyle, e, koridor labirent gibi bir şey oldu. Ya da işte ne bileyim mesela Marco Paşa ile ilgili bir madde, bir madde var. Marco Paşa'yı okuyorsanız işte Merhun Paşa'ya ve Malum Paşa'ya da bakın, Ali Baba'ya bakın, Gaz'a bakın, Aziz Nesin'e bakın, davalara bakın diye altı tane madde var. Hı hı. Dolayısıyla hani Çok bir güzel. oturumda, bir oturumda Marco Paşa'yla ilgili her şeyi okuyup kalkabilirsiniz diye düşündüm. Bu da yani kitabı farklı farklı dönemlerde tekrar okuyabilme olanağı sağladı. Böyle bir dizilimi var kitabın. Ee, nasıl çalıştığıma gelince geçenlerde bir <gülüyor> vesileyle tekrar e, bu dosyaları e, elden geçirirken e, o, o tarihlerde neler yaptığımı bakmışım. E, neler yaptığıma baktım. E, böyle Sabahattin ile ilgili 2009'dan bahsediyorum. O güne kadar yazılmış her şeyi toplamıştım. E, hatta hala e, bazı arkadaşlarım bana gazete ve dergilerde buldukları yazıları gönderiyorlar. Ben onları o tarihlerde bulmuşum mesela. Okuduğum her yazıyı e, tam da bugünlerin e hani etiketleyerek hmm. okumuşum. Yani işte arkamıza bir yazı okuyorum. Ark arkadaşlığıyla ilgili arkadaşlıklarıyla ilgili üzerine arkadaşlık yazmışım. İşte dava yazmışım, aziznesin yazmışım, ev adresi yazmışım falan. Sonra da o okuma e, bu alfabetik etiketlemeye dönüşmüş oldu. Ee, peki biraz şeyden de bahsedelim. Ee, istersen bu e, Sabahattin Ali'ye gösterilen yoğun ilgi. Ee, bu bayağı konuşuldu. Türkiye'de de hatta Orhan Koçak bir yazı da yazdı hı hı. bunun üzerine. Özellikle tabii Kürk Mantolu Madonna. Aslında bizim kanonik eserimiz Kuyucaklı Yusuf'tu. Evet. Fakat Kuyucaklı Yusuf'a fark atarak mı diyelim artık özellikle <gülüyor> satışlarda. Yani eleştirel anlamda değil maalesef ama hı hı. Böyle bir satışlarla bir e, Kürk Mantolu Madonna'nın Arkasından diğer kitapları da sanırım onun yükselişi tetikledi. Hı hı. Fakat bir de yine senin hazırladığın Sabahattin Ali üzerine yazıların olduğu bir kitap hı hı hı. var. O tetiklenmiyor mesela. O yerinde sayıyor. E yani hı hı. kritik anlamda Sabahattin Ali'ye bakış e, ne diyeyim aynı ilgi yok. Kritikle ilgilenmiyorlar hı hı. okurlar. Hı hı. Belki eleştirmenler de ilgilenmiyorlar ki hala bu iş e, bu hı. noktadaysa diye düşünüyorum. Fakat nedir sence bu? Madem Şimdi, 16 yıl. Evet şey bu eleştirmen yani diğer kitap için bakıldığında o kitapla ilgili hani küçük bir şey söylemem gerekiyor. Zaten e, Türkiye'de bir e, eleştiri kitabının e, mu, şey e, e, muht, e, muhtemel baskı adedine göre çok daha fazla basılmıştı kitap. E, yani adet olarak fazla çıkmıştı zaten. O yüzden henüz tükenmedi ya da ikinci baskısını yapmadı. Yani ilk baskısı 5000 civarında yapılmıştı o yüzden ama bu e, tabii ki yani neredeyse satışları milyona yaklaşan kült mantolu mağdurlarıyla kıyaslanacak bir şey değil elbette e, okurun e, bir e, ilgisi var e, okurun ilgisi ben e, süreci biraz e, şöyle görüyorum e, en başta söylediğin şey var ya hani işte bir yazarın külliyatıyla ilgilenmeye başlamak Bence yayıncılar bir yazarın ile ilgilenmeye başlamalı öncelikle. Yani bir hmm. yazarı işte romanları, şiirleri, öyküleri ya da işte önemli ve popüler türleri diye ayırmaksızın tümüyle ele alıp onunla dair ne varsa bir araya getirmeyi ilke edinirse yayıncı buna benzer bir sonuçla karşılaşıyor. Şunu demek istiyorum. 2003'te Sabahattin Ali yapı Kredi yayınlarına geldiğinde işte mevcut kitapları hani herkesin bildiği gibi 3-5 bin bandında satıyordu. Hadi toplasanız bütün kitapların satışı 10 bin belki olabilir durumdaydı. Ama arkada yapılabileceklere dair bir deneyim vardı, bir bilgi vardı. Tabii Filiz hanımın da Batılı işte yayıncılardan görüp bunları yapsak iyi olur dediği öneriler vardı ve biz bunların hepsini peyderpey gerçekleştirmeye başladık. Yani Kürt Mantolu Madonu'na tamamen kendinden kaynaklanan nedenlerle çok sevildi. Ama bunun dışında işte 4 tane sergi açtık ve o sergilerde e, Sabahattin Ali'nin fotoğraflarını gösterdik. Sabahattin Ali'yi insan e, halleriyle, evinde pijamasıyla, efendime söyleyeyim karısına yazdığı mektupla eve getirdiği zeytinyağı getireceği zeytin bilgisiyle vesaireyle de e, kuşattık. E, bu sergiler İstanbul'da açıldı ama işte Diyarbakır'da, İzmir'de, Ayvalık'ta, Konya'da her yere götürüldü. Trabzon'a gitti, bütün Türkiye'yi gezdi, pek çoğu gezdi. E, bunun dışında ben kendi adıma... 72 tane okulda etkinlik yapmışım şimdiye kadar. Liseden bahsediyorum. Yani üniversiteleri vesaireye geçiyorum. Filisan'ın benzer bir şekilde. Bununla kuşatılan bir şey var. Yani hani bir okuma isteğiyle beraber okursa bir başka tür şeyle karşılaşma potansiyeli olduğu genel e, okurun. E, bunun dışında da ben hep söylüyorum. Yani e, o romanın formu Maria Pudar yani işte Madonna, Maria ile e, Raif'in aşkı bizim çok bildiğimiz bir aşk hikayesinden yani Leyla ile Mecnun'dan Romeo ve Juliet'ten gelen bir hikaye yani kavuşulamayan hı hı. E, ama çok hani, tutkuyla, çok aşkla e, varolunan e, bir ilişki formu. E, okurun galiba o, o anlamda e, bilinç dışındaki bir şey de tetikleniyor. Yani bizim okuma alışkanlıklarımızdan gelen bir şey var. E, öte yandan Bugünün dünyasında sevme formları açısından ben çünkü böyle gençlerle konuştuğumda onlar şey diyorlar keşke biri de beni şey böyle işte sevse böyle sevse ya. falan Hı. hani bu arada oradaki sevginin bu biçimde kutsanması çok tuhaf ama öyle bir ihtiyaçla insanlar bakın Bir de en önemli gerekçelerden biri sanıyorum romanın. İşte bu sevme biçimlerinin yazıldığı dönemin anlatı alışkanlıklarından ötürü aslında bir kadın bir erkek ilişkisi olmasına rağmen işte cinsellik içermeyen bir metin gibi algılanabilir. Bu muhafazakar gençlerin de kendilerini Hı. bulabildiği bir modern metin olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla ben şey diyorum hani sağ ve sol okuru. Ee, sağ ve sol genç okuru e, bir araya getiren kitaplardan bir tanesi oldu Kürk Mantonu Madonna. Yani buradaki aşk hikayesi aslında Hı -hı. E, etkileyici geliyor insanlara. Peki Sabahattin Ali'nin kendi hayatının e, yani çünkü onun da çok oldukça trajik bir e, yani şekilde sonuçlanan bir hayatı da var. Bu da insanları etkilemiş olabilir mi? Ee, bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, benim çocukluğumda işte yani ya da işte ilk gençliğimdeki e, e, sol hareketin e, bir parçası olarak e, Sabahattin Ali hep e, işte solun e, lider bayrak Hani işte e, bir eylemde e, şiirini okuduğunuz kitaplarını kaldırıp gösterdiğiniz e, biri e, idi e, Ama bu e, zamanla ve de Türkiye'de yazık ki e, fali meçhul cinayetler hiç sonlanmadığı ve o hikaye hep süre Aynen. geldiği için. Bu burada küçük de olsa bir şey oldu. Yani hani birini daha öldürdük, zaten birini de öldürmüştük gibi. Böyle artık vicdanını fazla rahatsız eden bir şey oldu. En azından bu uzun yıllar boyunca hiç seslendirilmemiş bir şey olmasına rağmen. Mesela bana şey ilginç geliyor. İşte doğumu ve ölümü hani 1907-1948 pek çok yerde artık öldürülmesi 1948 gibi bir şeye döndü. Yani en azından ben bunu hep böyle söyledim. Önemli ama. Evet ben çünkü Sabahattin dedi, şu tarihte doğdu bu tarihte öldü değil şu tarihte öldürüldü demeyi tercih ettim. Bu böyle insanlara değiyor bir taraftan. Ben hep söylüyorum çünkü okmantolamanın onunla bu kadar çok satması... Belki de aslında bir özür e, e, dileme isteği yani evet. öyle umuyorum işin doğrusu. Çok uzun yıllar e, bu noktada da bir olumsuz da bir etki de var. Şimdi siz bu biçimde hayatını sonlandırdığınız biri varsa karşınızda böyle bir katille e, böyle bir öldürülmeyle gencecik bir adam yok etmişseniz Dönüp onunla ilgili şeyleri nesnel olarak değerlendiremiyorsunuz da. Yani bu arada hani az önce şey dedin ya işte Sabahattin Ali hakkında çok fazla eleştirel şey yok ya da eserleri hakkında çok fazla şey yok. Çünkü biz hala neredeyse Sabahattin Ali edebiyatı üzerine konuşmuyoruz. Yani bu edebiyatın işte parça bölük şeyleri için öyküsü için konuşuyoruz bazen ama şiirlerinin vasatın sınırında dolaşan şiirler olup olmadığı üzerine çok konuşmuyoruz. Büyük bir şair varmış gibi davranıyoruz ama bu şiirin kodları üzerine düşünmüyoruz. Bu üç romanın en iyisi hangisi? İşte içimizdeki şeytan ne kadar iyi bir roman ya da roman tekniği açısından incelemiyoruz. Çünkü söyleyeceğimiz her olumsuz şey e, katledilmiş bir adamın e, Hı -hı. arkasından konuşmakmış gibi e, yaşıyoruz bir taraftan da o noktada da böyle bir, böylesi bir ölüm e, o e, esere de hep gölge düşürüyor işin doğrusu yani siz mesela Sabahattin Ali'nin eserleriyle ilgili eleştirel bir yazı yazın e, eser eleştirisi yapmanıza rağmen e, karşınızdaki kişi ya da herhangi bir dönüm size bula bula Sabahattin Ali'yi mi eleştirdiniz Hı -hı. der e, bu seferden. Yani şey bu Türkiye'deki eleştiri e, geleneğinin hala oluşmaması ve hala yani bu tarz şeylerin sorun olduğunu konuşuyorsak demek ki hala böyle bir şey yok ülkemizde. Ee, yok. Ee, yani orada işte birbirine karışan bir durum var. Bir de tabii şimdi yani şimdilerde çok sevilen bir karakter olması nedeniyle. Yani hani e, işte o, o kük Madonna oyun o, oldu. E, i̇şte sinema e, mı oluyor e, şimdi. Şimdi sinema oluyor. Oyun oldu. İşte insanlar hemen bu noktada çok ciddi olarak eleştirdiler. Ben dün akşam mesela devlerin ölümünü seyrettim. Hanende Melek, işte Çilli ve Yeni Dünya öykülerinden Metin Erksan'ın yaptığı deneysel bir film. O film üstünde mesela hiç kimse Sabahattin Ali'nin işte öykülerini şöyle ettiniz, böyle ettiniz diye konuşmamış. Çünkü onun yapıldığı zamanlarda bu böyle kadar şey gözde değilmiş yani. Evet. O gramofon avrat yapıldığında da belki... Biraz zamana ihtiyacımız var Sabahattin'in eserleri üzerine daha sakin sakin konuşmaya sanıyorum. Biraz daha nesnel ve uzaktan evet. bakabilmek için. Burada şey de var tabii yani henüz hayatta insanlar var ve yani o, o insanlar da Sabahattin'den kalan mirasa sahip çıkıyor. Yani hani bir şey söylemek bir şey söylediğinizde onların da inceneceğinden korkanlar var büyük olasılıkla o da bir parça etkili oluyor. Şimdi biraz da e, madem Sabahattin Ali'yi konuşuyoruz, e, tabii bunu e, ana hatlarıyla e, şey yapabiliriz. Yani sen nerede konumlandırıyorsun Sabahattin Ali'yi bu Türkçe edebiyatta? Madem bu itibar ve şimdi çok okunan da bir yazar haline geldi, öyle ya da böyle çok eleştirel bir şey olmasa da artık insanlar Sabahattin Ali üzerine düşünüyorlar <gülüyor> ve kanunun bir... Nesnesi eskiden de öyleydi ama Kuyucaklı Yusuf'la bir hani kanonik edebiyatın bir parçasıydı. O da sanırım Berna onun üzerine düşünmüş olması ve yazmış olması. En azından üniversitelerdeki Türk romanı yaşayacağı Hı -hı. bir bakışın okutulduğunu düşünürsek ve oradaki kitapların da seçilen eserlerin de okutulduğunu düşünürsek Kuyucaklı Yusuf da o eserler içerisinde yerini alıyor. Ee, ne diyorsun? Yani... Bence Sabahattin'in çok iyi bir öykücü. Ben öyküde yakaladığı yolu daha doğrusu ilk kitaptan yani Değirmenden Sırça Köşke kadar beş kitabın tarihsel olarak arka arkaya okunması halinde kendisine edebiyattaki çizgisini nasıl geliştirdiğini, nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Yani bunu şey anlamında da söylemiyorum. İşte bireycilikten toplumculuğa geçiş açısından falan da söylemiyorum. Çünkü öyle indirgemek çok şey olur. Ama öykünün form olarak anlatabileceği şeyi o formun içinde çok başarıyla gerçekleştirdiğini ve bugün hala çok etkileyici öykülerle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. O kısa bir tür olarak öykünün e, o kurda yaratabileceği etki, parlaklık e, ya da o e, işte e, katarsis noktasını çok iyi yakaladığı öykülere dönüşmüş. E, o açıdan e, bence Türkçe'nin en iyi öykücülerinden biri Sabahattin Ali. E, roman içinse e, en iyi romanını henüz yazamadan öldüğünü düşünüyorum Hı. bir yandan ama bütün bunlara rağmen e, Kuyucaklı Yusuf'un çok başarılı bir başlangıç romanı olduğunu düşünüyorum. Yani şeyi kitabı defalarca okudum ve her seferinde şunu fark ettim ki işte Berna Morand'a işte o hakkına çalışanlar da söylüyor kucaklısuz bir üçlemenin ilk kitabı devamını görüyorsunuz bazı yerlerde hem o tarihte mevcut olan politik yani konjüktürde bir gencin okumamayı tercih ederek kendini Dağda işte bayırda, ovada bir yerde iyi hissetmesi, doğanın yani o gerçek anlamda naturalist etkinin çok belirgin olarak görünmesi hem de cumhuriyetle işte yeniden inşa edilmeye çalışılan kasaba eşrafının eleştirisi açısından çok güçlü bir metin olduğunu düşünüyorum. Yani bence de hani en başarılı romanı kuyucaklı Yusuf. Kadın, Kendi öyle düşünüyor. Kadınlar, kadınlar meselesi, meselesi de. O anne kız arasındaki ilişki. Yani onlar da gerçekten dönemi için son derece çarpıcı. Ee, peki Sabahattin Ali ile ilgili yeni projeler, planlar var mı? Ee, var. Bu kitap dışında. <gülüyor> var. Yani buradan hem dinleyicilerimiz hem de Sabahattin Ali okurlarını da e, haberdar etmek ...için neler... Evet, var. Sabahattin Ali Arşivi ile ilgili işlerimizi tamamlıyoruz artık. Dolayısıyla arşivdeki her şey tasnif edilmiş, bitmiş oldu bu süreçte. Oradan yayınlayacağımız yeni kitaplar var. Sabahattin gezi notları var. Yani okurları biraz şaşırtacak ama ne aslında güzel. onu bir yazar olarak tanımamızı sağlayacak. Bu arada o bütün yıllar boyunca bizim ailede tutulmuş olan mektuplarla bize ulaştırılan mektupları birleştirerek yaptığımız hmm. kitaplar vardı. Daha çok mektup açığa çıkmaya başladı. Bu da ilginç. Mesela yıllarca hmm. Sabahattin Ali mektubu saklamış ama yüksek sesle söylememiş insanlar. Hmm. O korkular geçti belki. İşte paylaşmalar arttı. O yüzden mektup kitaplarımız e, mevcut kitapların e, büyütülmesi yerine çeşitlendirilmesi devam iyi. edecek. Çünkü zaten 500 sayfaydı hmm. mektup evet. kitabı. Böylece işte ailesine mektuplar, dostlarına mektuplar, hı hı. öğrencilerine mektuplar gibi olacak. Ve Filistin'in bir fotoğraf albümü yapmak istiyor. Görmediğimiz fotoğraflarla. Kendisinin e de çektiği değil, Kendisinin çektiği. Sabahattin çok <gülüyor> çektiği fotoğraflar. Zaten çok şey, hı hı. fotoğrafı çok önem veren biri. Biraz daha böyle hani şey sanatsal fotoğrafları... Hani kişilerinde isterlerse ellerini asabilecekleri falan bir formatta yapalım dedik ve yayın anlamış çeviriler var. Çevirilerde eğer bir yayıncı bulurlarsa kendilerine bir şey olacak. Bir çeviriler kitabı basıldı ama galiba. Yine. Basıldı. Yapık evet. Kredi evet yapık eden, basıldı. Ya yani orada tabii kişi hani şey var. Bir kısmın bunların. Politik metinler, yani kurmaca Hı -hı. olmayan metinler yani o yüzden ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Hani Hı -hı. Kurmaca olmayan bir şeyi edebiyatçının çevirmesi Hı -hı. E, biraz şey değişik. O yüzden onu ayrıca bak bakacağız onlara da. Bir de son olarak şeyden bahsedelim istersen çok az vaktimiz kaldı. Bu Sabahattin Ali okulundan Hı -hı. o devam edecek mi? Evet ediyor. Önümüzdeki... İşte bu dönem yapmış ve bitirdik işte bu programı geçen bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki yılda devam edecek. Sabahattin Ali Okulu öğretmenler için... Aslında bu yıl 2018'de. Için, evet, 2018'de işte Şubat-Mart arasında bir dönemimiz tamamlandı ve sonra da yazda doğru tekrar bir dönemimiz olacak. Şeyde öğretmenlerimiz için... Hem Sabahattin Ali'ye biraz hatırlama ve tanıma hem de edebiyata dair bir bilgi tazeleme projesi oldu bu. Ve bizim hep katılımcı sayımız oldukça yüksek oldu. Öğrenciler için de yani lise öğrenciler için de yapıyoruz bu programı. Önümüzdeki yıllarda biraz daha çoğaltarak, çeşitlendirerek devam etmek istiyoruz Sabahattin Ali Okulu'na. Evet son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı Seven Gül, Sabahattin Ali okurlarına <gülüyor> <gülüyor> ve dinleyicilerimize? Şöyle, bu kitabın ikinci baskısına bir ön söz yazdım ve o ön sözde önemsediğim bir şey var. Onu tekrarlamak istiyorum. Biz işte Kükmantolu'daki Madonu'daki aşkı sevmiş olabiliriz. İşte Kuyucaklı'daki doğa ya da öykülerdeki bir takım ayrıntıları, fotoğrafları, ev hallerini sevmiş olabiliriz. Ee, ama bütün bunlar e, her şeyden önce bu sevgi e, Sabahattin Ali'nin faili meçhul bir cinayetle e, öldürüldüğünü unutmamamızı, e, yani bunu, bunu unutarak okumamamız gerekiyor. Burada yaptığım şeyin, söylediğim şeyin e, metnin dışına taşan bir beklenti olduğunun farkındayım pek tabii ki ama şunun endişemi tekrarlamam gerekiyor. Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna'nın e, aşk romanları yazan yazarı değil, Sabahattin Ali Marko Paşa'yı çıkartmış, Aziz hmm. Nesin ve e, Rıfat Ilgaz da hapislerde yatmış e, ve aydınlık bir dünya için uğraşmış bir adam. E, indirgemeye çalıştığımız nokta e, onun e, dünya üzerindeki yerini e, tekrar benim hatırlatmamı gerektiriyor sanıyorum. Hmm. E, o yüzden evet çok seviliyor, çok popüler oldu. Ama bu popülerlik beni biraz ürkütüyor. O yüzden de ısrarla bunu söylüyorum. Yani her şeyden önce bugün daha iyi bir dünyada yaşayalım diye öldürüldü Sabahattin Ali. Hmm. E, ya da bunu, bu e, şeyi isteğinin karşılığını e, böyle e, ödemek, zorunda, ödemek zorunda Aynen. kaldı. O yüzden e, her Kırk Mantolu Moda'nın okurunun bir de bunu hatırlamasını istiyorum şimdi doğrusu. Evet çok teşekkür ben ederiz Ben teşekkür ederim Sevengin. sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.